Dinlediğiniz podcast bir apaçık radyo programıdır. Günaydın Cengiz, merhabalar. Günaydın Ömer. Günaydın. Kardeş, Andri. Hayırlı sabahlar. Size güzel bir haberim var. Hmm. Haydi hayırlısı. Haydi. Yaratık mahallemize geliyormuş. Kim o? Bir tane var yani. Rica ederim. Bir tane. Biraz daha Bir açık. tane mi var? Canavarlar çağında yaşıyoruz Cengiz Bey. Yok yok bu bu bu bu bu, bu. yani fe, bu fevkinde diğerlerini yani. Donald Trump. Hmm. Orta Doğu turuna çıkıyormuş. Gelecek mi sizin oraya? E, bilmiyorum. <gülüyor> Ge -ge -ge -ge Gelebilir ama... Ağırleriz diyorsun yani. Orta Orta yerini bulabilir mi bilmiyorum. <gülüyor> o da zor doğru. <gülüyor> evet. Peki bugün Yunanistan'da genel grev var. E, e, 28 Şubat'ta da bir genel grev olmuştu biliyorsunuz. Neredeyse tam bir ay sonra hayat durmuş vaziyette hiçbir şey çalışmıyor. Ee, yani hükümet biraz sıkışık vaziyette fakat tabii şey yok yani bir siyasi alternatif yok bu, bu bana başka bir ülkeyi hatırlattı bu bilmiyorum özdeş falan. Hmm. Hmm. Alternatifsizlik mı? açısından belki ama günün sonunda genel grev yapabilen bir ülke tabii varsa. O anlamda pek başka bir ülkeyi hatırlatmıyor. <gülüyor> e yani. yani onun için evet. zaten onun için sözünü ediyorum evet. evet. <gülüyor> Gelelim Gazze'ye. Şimdi Mısır, e, Abdülfatah el-Sisi e, 70 günlük bir ateşkes teklifiyle çıktı ortaya. E, bunun karşılığında e, hayatta olduğu bilinen 9 e, rehinenin ve ölmüş olan bu 3 rehinenin e, bırakılması teklifini getiriyor. E, aynı zamanda İsrail'in bu gazeye insani yardım ve yakıt girmesine izin vermesini Istiyor. Ve 2500 Filistinli tutuklu ve mahkumu serbest bırakmasını İsrail'in istiyor. Bunların 2200'ü savaş esnasında tutuklanmış zaten yeni yani nispeten. Ve aralarında 150 tanesi de ömür boyu hapis cezası çekiyor. Yani ne olacak tabi belli değil. Amerika'nın Gazze ile uğraşacak pek bir hali kalmadı galiba bu yani kendi başına yarattığı yarattığın yarattığı eee iktisadi kriz dolayısıyla bakalım göreceğiz yani yok, yok o tam da doğru olmayabilir çünkü net bir açıklama yapmış dünyanın en kıymetli emlak Şeyi orası Elbette Hala o, onda mı ısrar ediyorlar Evet Gazesik. evet ve yeni söylemiş bunu Ve muhakkak kabul edecek Bir sürü ülke var hepsiyle konuşacağız Ve alacaklar Daha... e, Henüz bir tane bile bulamadı Bu arada Çok <gülüyor> kalmış ülke böyle <gülüyor> Yok orada, orada bir, bir tane bir Fitne fücur bir ülke var biliyorsun Evet o ama o da Filistinleri alacağım demiyor Başkaları alsın diyor Kim yok o, bu her şeyi karıştıran ve tamamen Amerika ile birlikte hareket eden bu emirlikler. Evet Birleşik Arap Emirlikleri, Arap Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap. ama ben Filistinlileri yani. kendisini alacağını söylemiyor. Mısır yani zorlasın Amerika Aha, Mısır tabii, yani. alsın diyor. yani yok, yok, kimsenin alacağı... Bana gönderin yok. diyen yok yani şu anda. Yok kadar. yok yok ve olmayacak da zaten yani çünkü kimseye anlatamazlar yani Filistinlileri <Gülüyor> aldık tamam her şey yolunda falan diye. Yani e, kepazelik devam ediyor. Bu arada tabii bu e, Mahmut Barguti'yi izlemek lazım. Yani o en e, güncel e, katliam haberini veren o e, Edward Said ile birlikte bir parti kurmuştu. E, ve yani çok değerli bir e, siyasetçi e, Batı Şeria'da tabii e, gün be gün yani e, katliam olmayan gün yok. Gazze'de. Yani biraz eskisi kadar bombalamıyorlar belki. Hele bu 14 veya 15 sağlık çalışanını katlettikten sonra biraz duruldular galiba. Toplu mezara gömdüler evet. Evet ondan sonra ama devam ediyor yani hiç durmadan. Ee, Gazze ile ilgili son bilgi haber e, izlemişsinizdir ve vermişsinizdir. Bu Francesca Albanese, e, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları e, Yüksek Komiserliği tarafından yeniden görevlendirildi. Biliyorsunuz bu Filistin özel temsilcisi. Ya yani özel temsilci değil de yani özel e, Raportör diye geçiyor Raportör, mi? evet, evet, evet, raportör. Raportör, evet. evet. Bila bedel çalışıyor biliyorsunuz. Yani para falan da almıyor. Anladığım kadarıyla da bunu da oturuyor e, Albaneze. E, yani çağımızın e, nesi diyelim? Yani hakikaten yani bir, bir, inanılmaz bir figür. E, ve müthiş konuşmalar yapıyor aynı zamanda. Değil. Yani içerik olarak da, tarz olarak da evet, ve çok evet, evet. böyle... ...ağır ithamlara antisemit... ...gazeteciler soru sorarken... ...kişisel evet. olarak da karşılanması zor bir şeydir... ...yani siz bir antisemit misiniz... ...diye soru sorduğunda... Ya. ...çok iyi yanıtlar veriyor gerçekten. Müthiş ve hiçbir hiçbir zaman... ...kızmıyor, hiddetleniyor... Evet. ...ve alttan alıyor... ...ama ağzının payında veriyor... ...tabii karşısındakinin... ...bu arada... <gülüyor> ...bunun seçilmemesi için... ...Albanez'e'nin tekrardan görevlendirilmemesi için... Ee, Amerikalılar ve Avrupalıların bir kısmı muazzam baskı yaptılar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne fakat olmadı yani beceremediler ee, Fransız 51 veya 41 milletvekili bir imza topladı falan. Yani Franco-Siyonizm deniyor buna biliyorsunuz. Yeni bir kavram üretildi. Franco-Siyonizm. Evet. Bunu yeni öğrendim ben. De. Yani niye? Ben, ben anlamadım bunu. Niye? Franco-Siyonizm. Yani Fransız Siyonizmi. Ha o Tamam. Ee, tabii. <gülüyor> yani böyle bir şey var. Yani biliyorsunuz Avrupa'nın e, en kalabalık e, Yahudi veya Musevi nüfusa sahip ülkesidir. Fransa. Yani tesadüf değil. Yani. Evet tabii. Şimdi, e, peki böyle bir raportör olmak için yani seçimi nasıl oluyor da? Tek şey, e, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin genel kurulu seçiyor. Orada Hı. da e, yani itirazlar olmuştur illa ki çok yakından izlemedim ama çoğunlukla seçildi tabii. Yani, çoğunluk oyuyla. E, yani çok çok önemli bir e, isim. E, deli gibi sabah akşam çalışan, yazan, çizen bir. bir... Evet önemli bir gelişme bu. Evet. evet. <gülüyor> Şimdi buradan Suriye ile devam edelim. Suriye şimdi Suriye'de bir sürü şey oluyor biliyorsunuz. Fakat Suriye kapalı kutu yani black box çünkü gazeteci yok. Yani orada haber verecek kimse yok. Yani şu tek tük giden var. Bölgelere ayrılmış vaziyette. Yani fiilen zaten biliyorsunuz. Bu Kuzey Doğu Suriye Özerk Yönetimi bir taraftan, Şam Yönetimi, Dürzüler falan yani o deniz kıyısındaki Nusayriler ve Aleviler falan yani tam bir keşmekeş aslında yani iç savaş çıkmadı ama o çok önemli yani tekrar yani o savaş yorgunu memleket artık e, ölme, <gülüyor> ölmemeye ve öldürmemeye karar vermiş sanki e, buna da şükür diyoruz fakat Bu e, e, ya fakat değil ama bu, bütün bu keşmekeşe rağmen e, Suriye dem demokratik güçleriyle yani Kuzey, bu özelki yönetimin e, silahlı gücüyle yeni Şam yönetimi arasında birçok konuda mutabakat e, sağlanıyor. Yani Hı. anlaşmalar sağ sağlanıyor ve mesela e, bu özerki yönetim Minbiç'i geri aldı. Minbiç... E, e, Ve sadece o değil, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şemsiyesi altında veya kontrolü altındaki Suriye Milli Ordusu veya Ulusal Ordusu denilen heyet, heyet Tahrir-ül Şam'dan başka biliyorsunuz onları, onların kontrolünde olan hem TSK hem Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki Afrin, Afrin'e geri dönüş başladı. Afrin biliyorsunuz Türkiye'nin sınırındadır, e, e, zeytinlikleriyle meşhurdur ve e, Osmanlı coğrafyasında Kürt Dağı olarak e, geçer. Yani tamamen Kürtlerin yaşadığı bir bölgedir. Oradan e, Kürtler tas, e, tasfiye edildiler e, bu e, TSK operasyonu sonrasında ve şimdi geri dönüyorlar. Yani bu, bu fevkalade önemli bir gelişme. Aynı şekilde e, Serekaniye'ye de geri dönüşler başlayacak diyor İlham Ahmet. Bu özel yönetimin yetkililerinden bir tanesi. E, yani e, Şam'la Kamışlı birbirini tam manasıyla tanımıyor ama bir dolu da iş yapıyorlar. Yani bu fevkalade önemli. Çünkü o bölgelerdeki yani Kürtlerin geri döndükleri bölgelerdeki oraya yerleştirilmiş olan Araplar da kendi geldikleri yerlere dönüyor. Yani ilginç bir bir trafik var. Fakat genelde Birleşmiş Milletler'in önemli bir raporu çıktı. Dünyanın geri kalan ülkelerinden ve civar ülkelerden yani bu durumda Türkiye, Lübnan ve Ürdün'den mülteciler daha dönmüyor. Tek tük yani bir gidip bakalım ne oluyor falan deyip ama yani aileleriyle, bir dönüş süreci başlamış değil daha. Suriye'yle ilgili bir bilgi daha var. Pazartesi günü, geçtiğimiz pazartesi, yaratığın yönetimi idaresi Washington DC'de Şam'daki yeni yönetimi tanımama kararı aldı. Bu önemli bir gelişme. Bu tabii yaptırımlar kalkmayacak demek. Amerika'nın koyduğu yaptırımlar. Burada İsrail faktörü tabii Suriye'de. Ciddi hissediliyor ee, ve e, ve geçtiğimiz hafta ne kadar yansıdı bilmiyorum Türkiye'de basın ama Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Şam Yönetimi tarafından devredilmesi kararlaştırılan hava üslerinden dört tanesinden üçünü vurdu İsrail biliyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Kullanılmaz hale getirdi yani. Böyle bir gelişme de var yani oradaki her cümerç da e, kaos <gülüyor> keş mekeş, neyse bitmiş değil ama bir takım şeyler de oluyor öyle diyelim yani. E, bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trump'ın söylediği sözleri hatırlıyorsunuzdur. <gülüyor> ile <Sevgiyle gülüyor> alakalı mı? E, o, onun hemen ardından Suriye'yi aldınız <gülüyor> dedi. Evet. Yok Cumhuriyet. ben almadım dedi. Evet, evet Erdoğan ben almadım dese de aldınız aldınız diyor. Böyle bir de oldu bir, bir, bir tarihinde 2000 senedir dedi bir şeyler dedi ne dediği belli değil. 2000 seneden bahsetti dedi. Farkında mısın öyle bir şeylerdi saçma sapan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu tarz şeyleri ama çok sık söylüyor zaten. Türkiye'de Kürt sorunuyla ilgili 100 yıldır birbirlerini öldürüyorlar falan gibi şeyler söylüyordu. Allah'ım peki. Evet. Evet. Şimdi gelelim İran'a bu geçenlerde bir haber çıktı yer altında bir nükleer bomba testi yapıldığı iddiası çünkü 4.7 Richter'lik bir deprem olmuş ve bu depremin artçısı yok şimdi artçısı olmayan deprem olmazmış. Yani uzmanlar böyle söylüyor. Illaki bir küçük artçısı olacak bir birkaç tane yani. Bu dolayısıyla nükleer bomba testi yapıldığına işaret ediyor deniyor. Zaten Netanyahu bu hempası Orban'ın yanına gitti ya bu da peşine. Orada evet. resimler çekildi falan. Orada son trenlerle Auschwitz Birkenay'a böyle şıkadım şıkadım giden. Zamanında en son onlardır biliyorsunuz Macar Yahudileri. Onların herhalde ruhları ve yattıkları yerlerde artık ne kadar döndüler bilmiyorum ama o ikisi orada böyle show yaptılar. Netanyahu ile ve ama Budapest'den apar topar DC'ye gitti. Amerika'ya gitti. Bu Ve dolanmaçlı bir yoldan gittiği de belirtildi. Yani bayağı uzun çünkü arada bazı ülkelerin üzerinden geçerken... Fransa'nın üstünden geçirilmez. geçmiş ama. Efendim? Fransa'nın üstünden geçmiş maalesef. Evet bir müdahale korkusu olduğu <gülüyor> için dolanmaçlı bir yoldan gitti diye de bir haber vardı. Apar topar gitmesinin nedeni de bu yer altında yapılan nükleer bomba testi olduğu söyleniyor. Bakalım. Ben göreceğiz. nereden nerede yapıldığının... iddia ediliyini anlamadım. Yer yerin dibinde. Hayır ülke ülke olarak. İran'da. İran, İran. İran'da ha. Yani bölge olarak falan bir şey geçiyor mu? İran'da. İran tabii tabii yani o işte, o çöllük yerlerden birbirinde birinde yani. <gülüyor> Amerika bu alel iki tane bu bölge yüksek irtifa hava savunması diye tercüme ediliyor Türkiye'ye. THAAD, Terminal High Altitude Area Defense diye bir şey yollamış oraya. Efendim, bu savaş başlığı taşımıyormuş. Bunun yerine gelen füzeyi yok etmek için kinetik çarpma enerjisi yaratıyormuş. Nelerle uğraşıyoruz Allah aşkına halimize bakayım yani. İşte evet. yapay zeka bu işlere yarıyor yani. Benim de bu konuda... Konu işi olmakla beraber izninle bir ilavede bulunayım. O Ömer gözlerimi yaşardı, evet. Britanya'dan yeni bir şey var, heyecan verici bir buluş. Britanya hükümeti bir alet yaratıyormuş şimdi, en çok öldürme eğilimi, cinayet eğilimi olan insanları ha. bulup çıkaracak bir algoritma buluyorlarmış mı? Cinayet tahmin algoritması ona göre de binlerce insanı inceleyip bunlar öldürür, bunlar katildir, dikkat edelim diye. Aa, o iyi bir şey yani. yani. Azınlık raporu filmi gerçek olacak yani. <gülüyor> evet, tamamen gerçek olacak yani. Tabii canım. Ne gerçek olmadın ki yani, yani. ileri önceden önleyeceksin. Tamam, çok gayet iyi bir şey yani. Peki İsrail bir de İran'da kullansın diye muhtemelen e, e, Amerika'dan Bunker Busters aldı. Onu nasıl tercüme edersin Türkçe'ye bakayım? Sen bu konuda artık giderek uzmanlaşıyorsun. Ben yer bombaları diyorum. Nasıl? <gülüyor> ne bombaları? Yer delen. <gülüyor> <gülüyor> evet yer delen. Güzel. <gülüyor> Kabul. Uzmanlaştık diyor. Sığınak delen. Ya, pazartesi e, bütün bu gelişmelerden e, gelişmelerle bağlantılı olarak İran, Çin ve Rusya toplandı. Yani bir, bir kapalı toplantı yapıldı. Nerede yapıldığı da belli değil. İran, Çin, Rusya Amerika'ya karşı muhtemelen ve en son e, haber şeyle alakalı gene İran'la alakalı e, 12 Nisan'da yani birkaç gün sonra Umman'da e, en Üst düzey doğrudan müzakere yapılacak. Arakçı açıkladı İran Dışişleri Bakanı. Trump da aynı şeyi söyledi. Trump doğrudan müzakere yapacağız dedi ama Arakçı yok. E, dolaylı müzakere biz doğrudan... Aracı olacak diye aradı. Ama artık neyse artık. Yani. Ama bu Netanyahu'nun hoşuna gitmedi. E, bu çünkü o orayı vurulmasını istiyor bu yerde lan bombalarıyla. Bakalım devam ediyoruz. E, gelelim Grönland'a. E, Grönland'la ilgili önemli bir gelişme var. Fransa, Danimarka ile Danimarka'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan bağlılığını yeniden teyit eden bir stratejik ortaklık imzaladı. İlk defa böyle bir şey oluyor ki bunlar nato e, müttefiki biliyorsunuz. E, fakat bunun öncesinde Litvanya, Polonya ve Danimarka Fransa'nın nükleer şemsiyesi konusunda çok e, olumlu e, sözler sarf etmişlerdi. Yani kendilerini de kapsaması anlamında. Şimdi bu Fransa'nın e, nükleer e, elindeki yani nükleer şemsiye imkanı herhalde önümüzdeki dönemde ve bu kurulmakta olan Avrupa NATO'su bağlamında NATO diyorum çünkü Kanada'da içinde olacak ister istemez PAKT deniyor buna yani güvenlik ve savunma PAKT'ı bu buna herkese almayacaklar mesela Macaristan Slovakya falan gibi Rus muhibi ülkeler bunun içinde olmayacak ve bu yeni yapının ...nükleer şemsiyesini de iki ülke verecek. Bir tanesi Britanya, diğeri de Fransa. Britanya'nın elindeki... Bunları da okuduk çalıştık Ömer görüyorsun ya. ya gözlerim yaşardı. Gözler yaşardı değil mi? Tabii, evet. tabii. Britanya'nın atom bombaları maalesef Amerika'dan satın alındığı için... Yani Londra tarafından istenildiği zaman kullanılabilecek bombalar değil. İzin alması gerekiyor. Fransa'nınkiler öyle değil. Fransa'nın bu De Gaulle sayesinde tamamen özgün ve kendine ait 300 tane nükleer savaş başlığı var. Ve bunlar 3 yerden yani karadan, havadan, rafal uçaklarıyla ve denizden balistik füze denizaltılarıyla... Nükleer denizaltı vardı. Nükleer denizaltı da evet. E, ve Avrupa'nın e, nükleer şemsiyesi için İngilizlerinkini de dahil ettiğinde yeterli. Tabi Amerika'nın da Avrupa'da 100 tane nükleer başlığı varmış. Ama ama ama bunlara rağmen tabi e, Rusya'nın nükleer başlık sayısı 4.300. 4 Tabii şimdi bu nükleer başlık sayısı abes bir tartışma. Çünkü bir tane attım zaten yetiyor. Ya. Yetiyor. <gülüyor> Aralarında artıyor, artıyor, artıyor da var. Aynen öyle. Yani evet. e, bunlarla uğraşıyoruz. Fakat bu gelişme önemli. E, Fransa e, daha önce, yani geçtiğimiz yıllarda, 90'larda... Almanya'ya bu nükleer şemsiyesini teşmil etmek, eski yaymak diyelim e, üzere tekliflerde bulunurdu. Ve Almanlar e, böyle, yani yan çizerlerdi, Duba Kali falan derlerdi. Şimdi e, muhtemelen yeni hükümet ki eli kulağında işe başlayacak bu, bu ay içerisinde e, Berlin'de. E, herhalde onlar da bu yolun yolcusu olacaklar. Yani burada bir yepyeni bir... Savunma ve güvenlik mimarisi ortaya çıkıyor ee, tamam Rusya'ya ve Amerika'ya karşı. İlk defa böyle bir şey oluyor. Tabi bu kolay değil yani öyle düğmeye basılarak yapılabilecek bir şey değil. Çünkü 80 senedir e, Avrupa, e, Batı Avrupa özellikle sırtını Amerika'ya yaslamış vaziyette. Yani muazzam bir e, dependence yani bir e, bağımlılık var e, Amerika'ya hala. İngiltere onun için ikide bir de sırtını sıvazlıyor yaratığın. Ee, bakalım yani e, buraya doğru e, gidiyor işler. Dünyanın ee, en büyük adasından bahsediyoruz ve Grönland. Evet, Grönland. Alakalı tabii bu. Fransa'nın ve Danimarka'nın e, imzaladığı bir e, anlaşma. Yani böyle şaka değil. Yani stratejik ortaklık anlaşması bu. E, ya bir nevi e, NATO'nun Article Five yani beşinci maddesi. Yani sana bir saldırı olursa gelip seni koruyacağım diyen madde. Evet. Ünlü beşinci maddesiyle evet. ilgili bir şey. Du Tabii çok acayip bir durum var yani ortada evet. ee, ve bu Eskimoların, da, Inuitlerin işte bir, Inuit bir, bir çok var. buzların içinde yaşayan yerlilerin de bulunduğu küçük nüfuslu ama muazzam bir Amerikan. Dünya'nın en büyük adası değil mi? Evet, dünya'nın en büyük adası. Üstelik de büyük bir şey var. Evet. Amerikan üssü de var. Ve evet. Donald Trump defalarca söyledi yani orayı şu veya bu yolla elde edeceğiz diye. Alacağım diyor. Yok. Alacağım diyor. Benim olacağım. Öyle ya da böyle diyor. Evet. <gülüyor> Nasıl? Öyle ya da böyle bayılıyorum ya. Yani öyle de alacağız böyle de alacağız diyor. Seviyeye bakar mısınız yani? Evet. Çok çarpıcı bir şey var ama orada da yerliler var yani. Çok... 40 bin kişi yaşıyormuş. O kadar. O kadar. Evet, 40.000 bin kişi. Seçimlerde de e, yapılan son seçimlerde de katıyan razı gelmeyen insanlar olduğu belirtiliyor. Yok, yok. yok, evet. Evet, ben ben bitirdim. Tamam, o zaman sana bir seçimimizi söyleyeceğiz şimdi. Nanuk grubu var. Nanuk of the North filmini hatırlayacaksınız herkes. Ah, tabii bilir. NATO, Kuzeyli Nanuk. O adı taşıyan bir. Grup var ve fevkalade başarılı hepsi e, şeyler e, Inuit'lerden oluşuyor tabii. ve onlar buzların içinde tılsım bir tılsıma ihtiyacımız olduğunu biliyorsun sen de değil mi? Tabii e, O işte onlar tılsım diye bir parça yaptılar <gülüyor> Harika e, Inuit'ler orada yaşayanlar Peki, bu, bu, Bunun yaratığa tabii etkisi olacak mı? Her şeye etkisi olacak. Tılsım öyle bir şey. Bu, bu yani videosu var. Bu tılsım yalnız şeyde kullanılıyor. Şimdilik bir e, köpek e, kızak yarışında kullanmak üzere. Şarkı da köklerini hatırla. Ve ondan sonra da her gün insanlara nasıl yardımcı olabilirsin bunu hatırlatmak üzere. Böyle yerli usulü bize yabancı olan duygular bunlar. Biz insanlar olarak diyorlar çünkü bütün toplumumuzun, ülkemizdeki toplumumuzun gelişmesinden her birimiz tek tek sorumluyuz. Bunun için de işbirliği yapmalıyız ve gücümüzü, bilgimizi hepsini bir arada kullanmalıyız. Birbirimizle mücadele falan etmemeliyiz. Hepimiz da gelişeceğiz diye bir şarkı. Aa, aa, Baş şarkıcı Frederik aslında bu şeyin videosu çekilirken de e, buzdan, e, düşmüş. E, buzdan düşmüş fakat yani birinin buz dağlarından birinin köşesine kadar ama kurtulmuş. E, <gülüyor> çünkü 500 metre derinlikte denizin dibine kadar gidiyor böyle bir yer korkunç akıntılar bir var ama Christian Predelki kurtarmış ve böylece mükemmel bir parça yapmışlar. Bunu bu parçanın adı Arnuak. Talisman, Arma. tılsım yani. Mükemmel. Şimdi onu sana çalıyoruz. Yaşasın Grönland. Grönland. Peki, çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Sağ Grönland. Peki. teşekkür ederiz. Görüşmek teşekkür. üzere. Hoşça kalın. Şarkıyı dinliyoruz tılsımı. Dinlediğiniz podcast bir apaçık radyo programıdır.